oyun oynuyor sonra yine gider. gider. Biz de öyleyiz. Zamanımız şimdi tiyatro sahnesindeyiz. Tiyatro kendimize verilmiş bir rol vardır. Her gün o rolü çöp gemimiz işte mimar gemimiz, doktor gemimiz, işte bakkal çakal neyse hepimiz o, o rolü oynuyoruz. O rol bitince bizi dünya sahnesine bırakmazlar. Gerisine geleni çağrı gerekir efendim. Bu dünya hayatı bir erinciden, bir oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurtuna gelince şüküyor ki asıl hayatın ta kendisidir. Bunu, bunu bilmiş olundur. Baksana gemiye bindikleri zaman dini yalnız kendisine yani Allah'a tahsis etme suresiyle ve hali Yunus insanlar olarak Allah'ı nas nasıl çağırırlar? Fakat biz onlara selametle kariye çıkarınca da hemen Allah'a eş katanlar onları. Düşünün ki bir gemiye bindi. Zaten dünya sade bir gemi. Çalkantılı bir gemi dünya. Denize açıldık. Fırtına çıktı. Gemi battı batacak. Allah Allah Allah yarım. <gülüyor> gibi bir dua. Ama. Fırtma dindi, zaman gene yahay, <gülüyor> <gülüyor> gene, gene yahay, ki bu surete kendine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve hayatın zev hayatın zevp diye fakat onlara yakında bileceklerdir. Fakat bu kendine verdiğimiz. nimetler, Allah bize sonsuz nimet vermiş. Çocuk yok, sıhhatimiz yandı, gözümüz görüyor, Kur'an'ı düşürüyor. Allah çoğu her şeyi vermiş. Ancak bunun diğerini de bilmiyoruz. Bunlar sanki tabiatin yerleri normalmiş gibi. Allah, Allah korusun. Bunlardan birinden mahrum kaldım o zaman, yani değerlendirme, Allah korusun. Kulağımı temiz, gözünü görmezsen. O zaman bu değerine anlıyorum şimdi normal normal olduğu için değerini değerini bilmedi ki kendine verdiğim nimetlerin daha önce kesinler ve hayattan cev aslina diye Allah bize pek çok nimet vermiş daha önce kesinler veriyor herkes onu değerli Bilmez de, yani nankörü geliyoruz. İşte mühim olan o etmemek etmemektir. Fakat onlar yakında bileceklerdir. Çevrelerinde insanların zorla yakalanıp kapılmakta olmasına rağmen meki korkusuz ve emin bir yer yaptığımız onlar görmedi. Evet, Mekke, Kur'an-ı Kerim'de emin bir yer oradan geçer hala bu atla Allah'ın nimetlerinden köle beden böyle bunu Mekke hakını söylüyor Mekke hakkı da hatet değil ki Mekke fazir ki fazir Hala yapmadılar harian diyorlar Allah şimdi bugün İslam'ın düştüğü çukuru açanlardan bir üstüde onlar değil mi? Vahali'de değil mi? Allah'a karşı yalan, kendisinde hiçbir bir <gülüyor> insani basit yok, başkadan insani basit yok diye onlara bilmem Hristiyanlar'dan yardım eden medet umarlar. Sende var mı? Onun şimdi yakın derden basıyor diyorum. Arap bir lütuf dediniz, Suriye'de insan hakları yok diyor ya arabsende ara, araba kullanamaz e, suyede da gayet ara kullanır e, sen ondan demek ki demokrasi arıyorsun şimdi siyaset yapmak kişi bilmiyorum diye ben durum bu çevrende insanların zorla yakalanıp kapılmakta olmasına rağmen. Mekke'ye korkunsuz ve emin bir yer yaptığımız, onlar görmedi mi? Mekke'de bin bir tüp işte şey Allah, Allah emin bir yer yarattı, hâlâ öyle. Hala Batu'ya Allah'ın nimetinden nankörü edecekler? Allah'a karşı yalan, yalan düzende, yahut Hak ve kendine gelince onu yalan sayandan daha zalim kimdir? Kafirlere cehennemde bulanacak yer mi yok? Evet. Allah'a karşılığı yijalan dolan fakat bir yani en dürüst insan zannedebek kendine abici ilk yapdıklarıyla kapatıyor kapatırken de yoktur ne efendim bunlar en zalim insanlar, daha zalim en başta Allah'a karşı gelipleri için zalimdirler Allah'a karşı çünkü Allah emirlerini yapmıyorlar Bundan daha zalim insan var mıdır kendine Allah'a karşı e, inanıp da, Allah'a inanır gibi görüp de inanmayanlar daha kötü, kötü insan var da dolanmış insan var mı? Suç ona karşı, karşı işleniyor. Allah'a karşı yalan düzeninden yahut hak kendine gelince onu yalandan daha ziyade Zalim kimdir, kahvelere, cehennemine baranacak yer mi yok? Bizim uğrumuzda, uğrumuzda uğrumuzda olacak yanlış bu Bizim uğrumda mücade, mücadele edenler, çalışanlara gelince biz onlara elbette yollarımızı gösteririz, şüphesik Allah herhalde insan elbabiyle beraberdir. Şimdi bizimle mücadele en mücadele bizim dilimiz için çalışanlar, uğra uğraşanlar, lere biz elbette doğru yolu göstereceğiz. Şüphesiz ki Allah herhalde ihsan elbabı ile beraberde Allah verdiğimiz insanlara. İnsan verdikleri insanlara şükredenlere beraber Burada da bu şeyi bitiyoruz. Mevzular, çok uzun müzeler birbirine başka başka müzeler oluyor. şey çok güzel bir güzel tercih edilmiştir güzel de panışma bir de yok gibi bir şey ama. Baba var var var var annesim ben ya. Nasıl şimdi aklınızda karıştırmayayım ne var mı? Meyveler çok değişik burada. Yani bir tek nokta kalmamış. Var mı şey? Bir tane de bak ya. <gülüyor> <gülüyor>